الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهاديا للبشرية أجمعين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله Aleyhi efzalu ssalatu vetteslim ve ala alihi't tayyibin't tahirin ve sahbihi'l ghurril mayamin'l muhaccalin ve men tebi'ahum bi sidqin ve ve ila Esma Husna dersi şer, şerhindeyiz. Esma Husna şerhinde 8. dersteyiz. 9. dersteyiz. İsimlerde de 35. isimdeyiz. Bundan önce 34 tane isim şerh ettik bugün 35'indeyiz. 35. isim Allah'ın güzel isimlerinden Esma-i nedir? Es-Selam. Selam. Hepimiz biliriz selam nedir? Allah'ın güzel isimlerinden isimlerinden birisidir. Selam. Onun için insanın da adını verirken ne dersin? selam? Selamın kulu. Selam nedir? Hepimiz biliyoruz çünkü gözümüzü açtığımızda Musulmanların şiarı, logası, sembolü nedir? Esselamu Aleykum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ve selam, Kur'an-ı Kerim'de bir sefer geçiyor. Kur'an içerimde selam, Allah'ın adı bir sefer geçiyor. O da Haşir Suresi'nde meşhur 23. ayette لَوْاَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَل۪ينَ Haşir Suresi'nin sonunda Çin, akşam namazında okullar, camilerde orada 23. ayette ne diyor? هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ Devam ediyor. El-Melikül es Selam. Melik Allah'ın adıdır. Kudduslaraฉuguladığın Allahu Teala'nın adıdır. Selam Muhaymin devam ediyor. Selam sadece burada geçiyor. Bir de nerede geçiyor? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde geçiyor Selam adı. Burada resmen Allah'ın adı Selam'dir. diyor ki, Bu Allah o Allah'tır ki La ilahe illa hu Ondan başka ilah yoktur. Sonra diyor o da meliktir. Kuddustur, selamdır. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit ferz namazı bittikten sonra ne diyoruz? Allahumma entes selam ve minke selam tebarekte ya del celali vel ikram Çocukluğumuzdan gözümüzü açarız bunu duyarız. Camilerde, babalarımızda bunu duyarız. Demek ki selam Allah'ın adıdır, Müslümanın da sembolüdür. Haşir neşir olmuşuz bunu ile. Selamın özel yeri var. Allahümme entes selam. Allah'ım, ilahım, Rabbim. Sen selamsın. Ve minke's selam selamet tesennendir sendendir selam tebarakte ya zal celal ve'l ikram taaliyte yani yüceldin tebarakte taaliyte yüceldin yükseldin sende zul celali ve'l ikram bunu da açıklamıştık celal ibad ikram kerem sahibi her şeyde zirvetçi Şimdi selam nedir anlamı? İki anlamı var. Birincisi yani selamettir. Sağlamdır diyoruz. Türkcesi. Bu bardak sağlamdır. Bütün ayıplerden selamettir. Bunu kontrol ettik bu sağlamdır. Defolu değil, ayıp yok içinde selamdır bu. Bu birinci anlamıdır. İkinci anlamı selam bundan zerel gelmez. Selamettir bu. Bundan zerel gelmez. Sen bunun zeralinden emniyettesin. İçi anlamı var. Selam. Allahu Teala hakkında da iki anlamı geçerlidir. Üçüncüsü yoktur. Bu budur. O da nedir? Birincisi Allah bütün eksiklikten nedir? Münezzehtir. Nedir? Selamettir. Yani Allahu Teala her şeyi eksiklik, defo, ariza bunlar nedir? Haşa Allah Sübhanu Teala bunlardan münezzehtir. Her şey nedir? Mükemmeldir. Kemal sıfatı var. İnsan oğlu ne kadar mükemmel olsa eksik noktası var. Ama Rabbil Alemin kemal sahibidir. Bütün sıfatında kemal sahibidir. Bütün isimde yücedir, kemal sahibidir. Yani zirvettir ancak bu kadar olur. O da onun sıfatına kendisine has bir mükemmelliği var. kuluyla ölçülmez. Bu birinci sıfattır. Selam Değil mi? Selam. Allah Teala her şeyden selamettir. Her şeyden nedir? Münezzehtir. İkinci anlamı nedir? Allah Teala biz ne dedik ikinci anlamı? İnnehu bir şeyin bir şeyden emniyetli olsan, garanti altında olsan nedir? Bunun zararından ben emniyetliyim. Artık bu garanti altındadır. Ey de Allahu Teala'yı bu sıfatı nasıl yakıştırırız? Bu sıfatı şöyle. Alemler Düle Ehli Sünnet Ali. Selam yani anlamı celir Allahu Teala'nın neyinden Allahu Teala'nın zulmundan emin olur. Selamettesin. tesin. Allahu Teala tarafından sen zulme uğramazsın. Anlatabildim mi? Çünkü Allahu Teala Mutlak adalet sahibidir. Mutlak adalet sahibi olan nedir? Zulüm yapmaz. Bir de Allahu Teala hadiste ne demiş? Ya ibadi inni harramtu zulme ala nefsi. Ben nefsime zulma haram kıldım. Siz de aranızda zulmetmeyin. Yani Allah'ın kitabında zulüm yoktur. Elhamdülillah. Rabbimiz Mutlak, mükemmel her şeyin sıfat sahibidir. Mükemmel olan, sıfatı olan zulüm nedir? Eksikliktir. Niye zulüm edersin? Adaletsizlik davranırsın. Bak adaletten zulüm birbirine bağlıdır. Onun için kullar Rabbimizin zulmünden nedir? Emniyettedir. Miskal zerre zulmü uğramazsın. Ayette geçtik Miskal Miskali zerre zulmü uğramazsın. O kadar. İyidir. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namazdan sonra, ferzden sonra, salam verdikten sonra? Allahumma entes selam. Sen selamsın. Senden, sen emniyetsin, grantimizsin. Sırtımızı sana dayarız. Senden başka kimsemiz yoktur. Sen burada yer üzerinde bir zulme okradın. Gidersin daha böyükünün yanına. O büyükten zulmü ağladığın daha büyük yanına. En son nedir? Kraldır, yöneticidir, kimin yanına. O da zulmü ağrıtsa sen gidersin? Gittiğin yer yoktur. Gittiğin yer neresidir? Senin yaratandır. Mutlak hakim odur. Zulma zulüm kitabında yazmadığı için onun yanında zulma uğramazsın Ne bu dünyada ne o bir dünyada. Zulüm Allah-u Teala'nın kitabında yazmıyor. Onun için namazda bile biz namazdan çıkarken ne diyoruz? Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm. Esselamu aleykum ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm. Salamla çıkıyoruz. Onun için musulmanın şiarı nedir? Salamdır. Sen içeriye girerken tür üzerine ne dersin? E pardon, senin üzerine e, sünnettir. Musulmanın olması olmazıdır. Salam vermen. Ne diyorsun? Esselamu aleyküm Bize bir topluma bir tane girse salam verir bize. Yani benden terfe, ben girmeden önce size salam. Emniyettesiniz benden terfe. Arkain olun. Değil mi? Zulma uğramazsınız. Ben size, benden size zerel gelmez. Salam budur. Sen de ne diyorsun? Vaciptir senin üzerine. Bir tane sene böyle başladı. Ne dersin? Ve aleyke selam ve rahmetullah ve Bu vaciptir. Cevap ver. Bu toplumda selam musulmanların işaretidir. Bu da nereden alınmış? Allahu Teala'dan. Eydir asıl selam nedir? Asıl selamın yeri neresidir? Cennet'tir. Ne diyor Allah Teala? Edhuluha bi selam. Vah cennete selametle girin. Yani cennette ayağını diken bile batmaz. Yürürken ayağın taşa değip takılmaz. Yoktur. Bunlar nedir? Arızadır. Ama cennette bu yoktur. Uthulüha bi selam. Gözünü yumsan cennette yürüsen arıza olmaz sana. Düşmezsin, duvara vurmazsın, ağız delmezsin. Emniyettesin. Darus selam nedir? cennetin bir adı nedir? Darus selam. Nedir dar? Dar ev. Beyt, منزل. Selam nedir? Yani o emniyetli bir yerdir. Neden emniyetlidir? Ne zulüm var içinde, ne adaletsizlik var içinde. Hiçbir şey yoktur içinde. Darus selam. Eydir birinci ne dedik? Allahu Teala münezzehtir. Her şeyde ayıptan, eksikten, Nuksandan münezzehtir. Selametlidir yani. Mükemmeldir. Neden mükemmeldir? Bak senin rızkını veriyor. Kafir çifrediyor allah Teala rızkını veriyor. Vermemesi lazım. Bizim kanunumuza göre, insanların kanuna göre hak etmemiş. Adam şükretmedi, vermiyorum. Her çeşitler şey doğru, haklıdır. Ama allah Teala'nın kitabında mutlak adalet olduğu için kafir çifrediyor allah Teala yine selamet veriyor. Rızkını veriyor. Şükretmiyor rızkını veriyor. İsyan ediyor rızkını veriyor. Hastalık verirse şifasını veriyor. Çağfırlar hasta oluyorlar, şefeler bulurlar. Dünyada bütün şey Allahu Teala'nın elindedir. Her şeyde selamettir. Onun için Allah Teala bu dünyayı cennetle, e, çarşırlar için cennet yapmıştır. Hiç hak etmemişler. Ama Allah Teala diyor, madem ben selametim her şeyden, mükemmelim, yarattım, rızkını da veririm. Ben mesulüm. Adam diyor, beni niye yarattın? Yarattım tamam. Madem itaat etmiyorsun, rızkını veririm seni. Ama o bir tarafta bir şeyin yoktur sen. Seçim yap. Bu taraf istesen bu tarafı veririm sana. O bir taraf istesen hem bu tarafı hem o bir taraf veririm sana. Aklı olan seçsin. Onun için mumiller akıllıdırlar. Ama akıllı da toplumlarda her zaman az olur. Onun için Darüselem'e binde bir tane girer. İnsanoğlunun. Darüselem seçkin kulların yeridir. Allahu Teala'nın yanı böyle ucuz değil pahalıdır. Onun için iyidir. Kabre geldin. Bu hayat dünyasında. Bir de ne var? Üç tane aşama var. Dünya var. İnsanoğlu için. Bir hayatü dünya. Dünya hayatı. Bir hayatü berzak, Berzek hayatı. Ki öldükten kıyamet günde dirilene kadar. Bir de ne zaman var? Hayatü ahire. Ahiret hayatı. Kabre geldin. Nedir? Allah Teala sana selamet verir kabirde. Zulma uğramazsın kabirde. Ne olur kabirde sana? Hak etmişsin sen kabir azabını çekeceksin. Ama Allah Teala kabir azabını kafire çektirir. Musulmana da çektirir eğer günaha var ise. Ne kadar günaha o kadar azap çektirir. Ama selamet nerededir? Allah Teala diyorlar ki bir iyilik yapmışsan azabın azalır. O eğilığın karşısı boşa gitmez. Bu nerede aynen geçerlidir? Kıyamet gününde, terazinin başında ve cehennemde. Bakın cehennem cennet derece derecedir. Yüz derecedir. Ameline göre o derecelerde oturur. Cehennem nedir? Dereke derecedir. Basamak başamak yerin dibine gidiyor. Ataş Ondan sonra şiddetli. Cennet Altan başlıyor. En üst en lüküs yeridir. Rabbil aleminin yanıdır. Firdevsül ale. En güzel mükemmel yeridir. İndikçe derece nimetler azalır. Ama sonuçta cennet hepsi nimet. Ataş nedir? Sonuçta hepsi azaptır. Ama birinci basamak ilk girdin cehenneme ateşi en azdır. Basamak indikçe ne olur? Ataş şiddetlenir. En dibi en şiddetli. İyidir bir tane iyilik yapmış. Çafirdir ama. Ebedi çafirdir. Meşhur edison. Her zaman örnek veriyoruz. Elektrik icat etmiş. Çafirdir. Ebedi cehennemdedir. İyidir. Bunu allah Teala normal bir çafirden aynen mı koyar? Hayır. Bak selameti gereği, adaleti gereği o çafiri daha hafif dereceye koyar. Çünkü iyiliği var bu dünyada. Bir çok çahır var insanlara iyilik yapar. Yetimhane yapıyor, bilmem ne yapıyor. Değil mi? Köprü yapıyor, sebil koyuyor, çahırdır. Ne olur? Allah Teala ne verir ona? Cehennemin derecesinde azaltır. Neden? Neden o cehennemde azaldı? O dereceyi neye göre kazandı? İşte şeye göre kazandı. Dünyada iyiliğine göre Allah ziyan ettim dedi. Demek Allah'ın bak adaleti nasıldır. Selamet oldu. Terazide de öyledir. Onun için Allah-u Teala'dan zulüm gelmez, münezzehtir. Bu nerede tecelli ediyor? Üç ayette de bize tecelli eder. Dünya hayatı, berza hayatı, ahiret hayatı. Selamettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir kadını Allah affetti. Ne için? Kuyuya indi, susuz uydur, çıktı, vakti bir çöpek de süzdür, o çöpeke su verdi. Hem de normal bir kadın değil, kötü bir kadın. Yani. Allah'ın adaleti selamettir. Nedir? Bu sıfattır, mutlaktır. Bir de ikinci meselesi, Allah'u Teala dedik, zulüm yapmaz. İnsanlar bundan emin olsunlar Allahu Teala, nerede sıkıştın, Rabbine döneceksin. Ne yapmışsan karşılığını alırsın. Evet, bu da selamdır. Selam adı nereden çıkmış? allah Teala'nın kendi adıdır bu. Bu sifatlarıyla. Bu selam adını nere vermiş? Cennete, cennete vermiştir. Cennetin bir adı nedir? Selam Onun için selam cennetten gelmiş bir de cennete gider. Kim selamı taşıdı? O cennete gider. Kim selamı taşımadı cennet yoktur onun için. İtirazın var mı? Olmaz. Çünkü selam nedir? Budur. Allah'ın bir ismidir. O isminin içinde tecelli edeceğiz biz. O isminin içini dolduracağız. Biz de insanlara zulmetmeriz. Biz de mükemmel olamıyoruz Rabbil Alemin. Nuhsandan eksik olamamız. Ama hedef eksik olmaya gitti. Kitleniriz. Arizemiz var Allah Teala affederiz. Selam. Eyvah, bu nasıl yansıyacak bizim hayatımıza? itikat hayatımıza, dünya hayatımıza, ahiretimiz için nasıl yansıyacak bir isim bizim hayatımıza? Böyle bir Rabbimiz var ise mükemmel, zulme oğramaz, her insanın ne yapmışsan, eylek karşısını buluyorsan, ne yapacaksın böyle Rabbi? Önce seveceksin onu. Çok seveceksin. Bütün isimleri gibi. Ondan sonra insan sevdığını ne yapar? Razı eder. Sevdığı için gece gündüz çalışır. Selam var ise zulme uğramamışsan Allah Teala ne diyor? yamel يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ Bir miskal zerre yapsan onun karşılığını görürsün. Her görürsün. Şer yapsan şer görürsün. Madem böyle bir Rabbimiz var, miskali zerre bize her yapıyorsak ne yapmamız lazım? Bol bol ameli salih yapmamız lazım. Bol bol Allah'a kulluk yapmamız lazım. Allah'a kulluk neyi gerektiriyor? Allah'a kulluk ibadeti yerine getirmek lazım. Kul nasıl kul olur? Allah'a hakkıyla kul olmak, Allah'ın emirlerini hakkıyla yerine getirip yasaklarının önünde Durmamız lazım. Durduk, hakkıyla kul oluruz. Kul olduk demek ki biz Allah'ın bu ismini anlamışız. Madem miskal zerrenin karşılığını verir, kafire bile bir eylik yapmışsa cehennemde ataşını azaltıyor. Örnek. Abu Talib. Resulullah'ın amcası. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abu Talib Resulullah'a çok yardım etti. Hayatını koydu Resulullah Allah Teala bunu ziyan ettirdi mi? Hayır. Ama Abu Talib Darüseleme cirmenin şertini yerine getirmedi. O da nedir? La ilahe illallah demedi. Muhammeden Resulullah demedi. Ki inanıyordu Muhammed Resulullah'ın elçisiydi. Şiili de var. Ama korktu. Toplumdan, sözden bu konuda teslim olmadı. Son nefeste Resulullah yer vardı ona ama şeytan galip celdi. Rasulullah hatri için allah Teala'nın cennete sokabilir mi? Olur mu böyle şey? Zulm olur. Adaletsizlik olur mu allah Teala'ya yakışmaz. Ama Resulullah'ın hatri yine büyüktür Allah-u Teala En sevgili kuludur. Ya Resul, ya Rabbim dedi. Ben biliyorum. Bu la ilahe illallah demedi. Şartlar de bellidir. En azından bunun azabını azalt. Allah Teala de ne dedi? Amin dedi. Cime? En sevduğu kulunu. Muhammed İbni Abdullah. Salatu Rabbi ve selamuhu aleyh. Dedi dua ettim. Allah Teala bana cevap verdir. Abu Talib cehennemde en az, azabı az olan şahıs olacaktı. Bak Allah Teala ne getirdi? En limite getirdi onu. En az azabı olan, ebedi kalan, azabı az olan Abu Talib'dir. O da nedir? Allah kürüsün. Resulullah açıklıyor. Diyor en azdır. Ataşın üzerinde durar, ayağı altında bir ateş var yanıyor, beyni kaynıyor onun. Bu en azdır. Sübhanallah. Bakın Allah Teala'nın adaleti bir böyle Rabbimiz var ise biz nasıl işlemeliyiz onun için? Gece gündüz çalışacağız. Gece gündüz Darussalem'e kitleneceğiz. Darussalem'e hedefimizi koyduk. Allah'ın selam adını tecelli edecek gözümüzde, fikrimizde, beynimizde, kalbimizde, kanımızda, ruhumuzda, sözümüzde, kulağımızda, gözümüzde. allah Teala'nın dediği kulcubu olursun. O da nedir? Evliyaullah olursun benimden görersin, benim elim olursun, benim ciddiğin yere ayağım olur. Ne demektir bu? Yani her adımını, her elini, her sözünü, her işitmesini Allah bizi gözetiyor, ona göre hareket ederiz. Allah hepimize selam adını inanıp yaşamayı nesip etsin. Ve bütün musulmanları kim demişse la ilahe illallah hakkıyla onuyla da amel etmişse onu da Allah daru seleme emniyetli götürsün. Babalarımızı, dedelerimizi, geçmişlerimizi, alimlerimizi, bütün ehli sünneti, Allah daru seleme, bütün Müslümanları daru seleme cürmeyi nesipet. Evet, 36. isim, 36. isim Allah'ın güzel isimlerinden essemiy. Semiy nedir? Türkçesi yani eşiten, eşiten. Semiy Allah'ın adıdır. Kaç yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? 45 yerde geçiyor. Çok ayetin sonu. İnna Allah semiyun basir, semiyun alim. İnna Allah huwa semiyul basir, semiyetir basirdir. Lei se ki şey onun gibi hiçbir şey yoktur, dengi yoktur, eşit yoktur, benzer yoktur, misali yoktur, emsal yoktur. Wuhu semiyul basir. Ama o eşitir ve jöler basirdir. Şura surası meşhur. 11. ayet. 45 yerde böyle ceçiyor. Eydir semik nedir dedik? Eşitendir. Bu Allah Teala'nın adıdır. Aynen zamanda bir sıfatıdır. Allah Teala ne yapar? Eşitir. Neyi eşitir? Bütün kulları eşitir. Semi'u duaa Kim duaları eşittir Allahu Teala Onun için bir gün Resulullah camiye giriyor bakıyor her şey, sesli dua ediyor bağırarak Dedi ne yapıyorsunuz Allahu Teala kalbinizden geçeni bilir Onun için bağırmayın öyle rızık yavaşlıktan dua edin Çünkü Allah Teala kalbinden ne geçse eşittir ama duanın dir ağzın çabalasın, dilin de ibadet etsin. Kalbinden de dua etsin olur. Ama duanın dir dua ettin, dilin çabalacak. Çünkü dil çabalamasa ab, ibadet sayılmaz. Kur'an'da da dil çabalamasa o Kur'an okunmak sayılmaz. Namazda kalbinden okusan namazın batıdır. Gerek dil çabalasın, dilin de ibadet etsin. Çünkü dil imandır. İman dildendir. Ne dersin ya Rabbi? Böyle dua edersin. Böyle dua et. Sen kendin duyup yanındaki duysun. O bir yanındaki zor duysun. Yerine göre yanındaki zor duysun. Yerine göre yanındaki duymasın. Hepsi caizdir. Riyadan da kaçacaksın. Dua çünkü allah Teala Semih'tir. allah Teala nerede olsan dinler. Semi' sıfatı alimler diyorlar. Allah Teala hep bütün kullarını eşittir. Bütün varlıklarını eşittir. Yunus Aleyhisselam balinanın karnında. Denizin zulumbatında. ne dedi? Sübhanek. La ilâhe illâ İnni kuntu minel zalimin. Sübhanak ya Rabbi, seni tenzih ederim. Neden eksiklikten mükemmelsin? Senden de başka hak ilah yoktur. Ben de ikrar ederim, zalimlerdendim, kendi nefsime zulmettim. Onun için en mükemmel dualardan zennunun duasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim diyor ağzı zennünün duasıyla devamlı olsa bütün Allah'ın en has adamlarından olur. Ama anlayarak ha diyeceksin. Sübhaneke la ilahe illa ent. Enni kuntu minel zalimin. allah Teala eşitti mi onu? Nerede olsa eşit. İsticabi etti mi onu? Et. Onun hiç Allah Teala der ki: "Fe iza sa'alaka kulların beni senden sorsalar Rabbimiz nasıldır, eşittir mi, nasıldır, nasıl dua edelim?" Ne der? "Fe anni qareeb." "Fe anni." Ben. Fe burada tekid içindir. Şüphet kabul etmesin, vurguludur. "Qareeb" ben yakınım diyor. "Uci bu da'veted da'i iza dâan. Hemen, ya Allah sana lebeyke abdülü. Ya. Yakınım, bak yakın. Nesildir yakın olmak? Mesela Eyüp kardeş sahımda, aramızda bir metre var. Eyüp, hemen duyar beni. Ama beş metre Abdullah kardeş karşıda duymaz. allah Teala yakındır. Diğer ayette diyor? Şah damardan yakınmış. Yani kalbinden ne geçse Şah damarı nedir? Kalpten başlıyor. Kalbinden ne Allah Teala eşittir İyidir bu normaldir. İnsanları eşitiyor. Bunu bırak da Allah Teala diyor ki cezenin karınlığında he, simsiyah karıncanın, simsiyah kayanın üzerinde ayağının sesini bile eşitir. Onu bile görer. Onu bile duyar. Rabbimiz Tebhirdir, alimdir. Yoktur ondan gizli bir şey bu evrende. Kendisi hariç bütün varlıkları duyar. Semih'tir. Onun için ne diyor? Leyse kemitli şey, onun eşiti benzeri yoktur ama o eşitendir, görendir. O karıncayı biz bile bile cüktör yakma, yakmasak, yakına gelmesek göremeyiz gece. Gündüz zor görürüz. Ama Rabbil alemin o karanlıkta, zift karanlıkta görür. E şimdi bazı hayvanlar var, karanlıkta görüyor. Kedi mesela. Zift karanlığa at kedini fareyi yakalayabilir. Bu Allah'ın yara yaratanıdır. mahluktur. Allahu Teala'ya bir şey gizli olmaz. Bırak şimdi bunu da. Karınca normaldir. Yerin altında bin bir çeşit canlılar var. Bin bir çeşit mikroplar var gözden görünmüyor. Denizin altında bin bir çeşit ne var? Balıklar var, canlılar var, bitkiler var. Hepsini Allah rızkını veriyor. Hepsini görüyor, duyuyor. Hepsi de sorguya çekilir kıyamet günü birbirine zulmetmişse. Sembolik olarak da Resulullah diyor koç, boynuzlu koçtan boynuzsuz sorguya çekilir. Senin boynuzun vardır. boynuzsuza niye zulmettin? attın ona bir kafa. Semitir. Eşitendir Rabbimiz. geçen gün bir hayvan Facebook'ta yaymışlar. Böyle bakıyorsun sanki donuza benziyor. Böyle küçük, fare kadarı böyüç. Ayakları, dişleri var çitene böyle opuzun. Donuzdan fare arası bir şeydi. Danında tüy yoktur. Bir tavuk kaderidir. Biraz daha küçüktü, Bir göverçin diye. Yani. Bu hayvan diyor ki cünüzüne çıkmaz. Yerin altında ağızların köçüyle beslenilir. Böyle şey kazar. Tüy yoktur. Kıpkırmızıdır. Sanki yumurtadan çıkmış civciv gibidir. Cib Bunu rızkın için veriyor yerin altında. Enteresan. İlk sefer duyurum böyle şey. Neler var? bin trilyonlarca belki canlılar var. Biz duymamışız. Haberimiz de yoktur. Bu dünya yok olur. Oradan insanların haberi olmaz. Ki yer üzerinde. Şu anda çok yer var. İnsanlar keşfetmemiş. Ki dünya bir küçük köy olmuştur. Ne canlılar var. allah Teala hepsini işit. E demek ki allah Teala'nın en önemli sıfatlarından eşitmez sıfatıdır. Demek ki biz inanıyoruz, ehli sünnete, isim sıfat dersinde dedik Allah Teala eşittir, semiyetir. Bazıları diyorlar ki, bazı fırkalar, matrodi vs. Ne diyorlar bazı fırkalar? Allah Teala eşitmez yani eşitmenin anlamı ne geliyor? Ha? Anlamı geliyor ki eşitmenin anlamı Bilir. Allah bilir. Eşitmeyi bilmeye, ilme. E ama eşitmeyle bilme başka şeylerdir. Ediyorlar biz desek Allah'a eşitir. Anlamı gelir biz Allah'a kulak nispet ederiz. Ebu bu da ne oldu? Teşbih oldu, teçsim oldu. Biz de düz evet çok doğru söylüyorsunuz. Ne'udu billah. Teşbihten ve teçsimle. Ama bir şeyi unutuyorsunuz. Allah Teala şura sırasında ne dedi? Leyseke kemitlihi şey. Onun eşi benzeri yoktur. Ama o eşitir ve cöre. Demek ki Allah eşitir. Ama bizim gibi değil. Nasıl bizim gibi eli var demiyoruz. Eli var ama bilmeziz. Çünkü onun eşiti benzeri dengi yoktur. Onun için canlandıramayız Rabbil Alemi. Yani insan oğlunun hayvanın eşitme organı nedir? Kulaktır. Ama Allah'ın eşitme organı desek kulaktır ne olur? Çifre gideriz. Ama ne yaparız? Bunun hatırı için ne yaparız? Biz eşitme iptal mi ederiz? O zaman da çifre gideriz. Ne yaparım? Resulullah'ın inandığı gibi inanırız. Allah eşitir, nasıl eşitir bilemeyiz. Ona has bir eşitme şeyi var. Bilmek istiyorsun, bekle. Kıyamatta görürsün. Rabbil alemizi kıyamatta görürüz. O zaman deriz amelna ve Doğru inanmışız. O zaman biliriz. Bu dünyada kimse bilmez. Allahu Teala kimse bilmez nasıllığını illa o bir dünyada bilir. Resulullah bile dahil. Allah nasıldır bilemez. Onun için sordular. Sen Rabbini gördün mü? Südretil Muntaha'ya yanına gittin. Nurun inni ara. Ben onu bir nür gördüm dedi. Ama Allah Teala ne diyor? Ne diyor? Diyor ki Allah'ın eli var. Bacağı var. Basirdir. Görer. Ama neyle görer? Gözü var. İçi gözü de var diyor. Ama Allah'a hastır. Ben diyemeyiz insanın gözü gibi var. Gözünün üzerinde kaş var, çiftlik var. Bunları değilsek çifre gideriz. Allah eşittir etir Ama ona has bir sem'i var. Onun için İmam Bukhari ve üç bir alim sahih Bukhari'de bir bab koydu. Kanallahu Allahu en basire dedi. Babın adı. Allah sem'i'dir basiridir. Mavi. Kan'a. Geçmişte de yani. Bir bab ondan sonra sıfatını serd etti. Allah eşitir ve görer zaten bu ayet tevilin kapsını kapatmıştır ne diyor birinci de Neyse kemikliği şey onun eşi benzeri yoktur ama Allah eşittir hoca bak ne kadar yani Allah tane bir yapışı Aynen ayette veriyor sana şeytan girmesin ama yine giriyor Çünkü binde bir tane cennete girer onun için yine giriyor şey Allah bizi o binde bir de eylesin Evet, şimdi bunu güncel hayatımıza nasıl yansıyacağız? Güncel hayatımıza Allah eşitiyorsa, kalbimizden geçeni biliyorsa ne yapacağız? Utanacağız böyle bir azim Rabbimizle. O zaman ne talaffuz edeceğiz? Ağzımızdan onun rızası olmayan şeyi çıkartmayalım. Allah eşitiyor beni. Onun için ihsan derecesi nedir Resulullah'a sordular? En zirvettir. Kulluğun en zirvetidir. Yer üzerinde en yakın olan Allah'a ihsan derecesinde olandır. Müminden bir derece daha yüksektir. O da nedir? Dedi sen Allah'ı görmürsen Allah görercesine seni kulluk yapıyoruz. Ne yaparsın? O zaman adımını atmadan önce on sefer araştırırsın. On sefer bir mı koyurum doğru mu doğru değil mi? Yerde karıncayı acıtmaz. Çünkü Allah görüyor eşitiyor. Semihdir. Ağzımızdan bir şey çıkmaz. Allah'ın ne seviyor ağzımızdan çıksın o çıkması lazım. Bu nedir? Kulluğun gereğidir. Eydir biz zorda kaldık. Allah bizi eşitiyor. Çok adil bir kralımız var. Ama kral zulme uğradığımızda her zaman biz eşitmez. Kral ta oturmuş başkentinde, pey taktında. biz buradayız. Zulme uğruyuz. Kralı uğraşana kadar bizim bizimki bize verilir. Zulma uğrarız. Eğidir. Bizi eşiten kimdir? Kralların kralı. Bizi eşiten bu dünyanın yü O zaman bu ya nasıl yansır hayatımıza semi sıfatı? Allah bizi eşitiyorsa onu çağırırız. O kralımız yer üzerinde ne kadar adalet olsa çağırma onu olacak zordur bir günde. Ama Rabbimiz ya Allah çağırsan bütün içinden sene aninde şimşekle beyke abdi. Emret kulum der. Beni mi çağırdın ben hazırım nazırım. Allah ilmiyle hazırdır nazırdır her yerde her mekanda her zamanda. Ama zatı erşin üzerindedir. Delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erşin üzerine İsra miracda yanına götürdü. Onun için Allah her yerde zatıyla diyenler yanılmışlar. Çin buna da inansa dört mezhep inanı, imamı. Diyor ki, dese Allah zatıyla her yerdedir çafir olur. Abu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii İmam Ahmet. Ondan öncekilerden almışlar, ondan sonra öncekiler de bunu söylemişler. Onun için biz kime döneceğiz? Kim bizi eşitiyor ona döneceğiz. Semi'tir. Bizi eşitiyor. Ona gideceğiz. Allah'a döneceğiz. Her şeyde ona tevekkül edeceğiz. Ondan isteyeceğiz. Sen kalkıp şeyhinle rabite yapıyorsun. Nedir rabite? Şeytanın işidir. Nasıl şeytanın işidir rabite? Çünkü sen Allah'ı çağıracağına şeyhini çağırıyorsun. Rabita yapıyorsun. Böyle şeyhini gözünün önüne getiriyorsun. Ben şeyhimi görsem ben Allah'ı yakın düşerim. E ya o zaman rabita yapıyorsun Allah'tan direkt. Değil mi? Şeyhlerin şeyhidir. İmamların imamıdır. Rabita diye bir şey yoktur. Rabita var. O da Allah'tan olur, yaratandan olur. Kuldan olmaz. Direkt Allah diyorsana فَاِذَا سَأَلَكَ ibadi anni <gülüyor> beniz senden sorsalar kullarım فَاِنِّي قَرِبْ مَنْ يَحُنُمْ Ne diye rabita yapıyorsun başkasıyla? Sahaba yaptı mı rabita? Hayır. Dört imam yaptı mı? Hayır. Böyle imamlar yaptı hayır. O zaman rabita Allah'la ne olur? Kuldan olmaz. Bir tanesine Allah yeni hidayet vermiş. Hanımı da rabiteciymiş. Cellir eve bakar hanımıyla konuşur cevap vermiyor. Ne yapıyorsun hanım demiş. Diğer ben şeyhimle rabite yaparken lütfen benim rabitemi bozma. Bir daha. Ben şeyhimle rabiteye koyuyorum. Rabite nedir? İşte şeyhimi gözümün önüne götürür. Kalk kız demiş. Bir tekme vurmuş, bir tokat tendirmiş. Sen zineşliyorsun şeyhinin gözünün. Benden başka kimsenin gözünün önüne getirme hakkın mı var senin? E haklı adam. Yani o kadar anlıyor. E haklı. Sen ne diyorsun? Hanımı Şehrini gözünün önüne koyup rabite yapıyor. Resulullah olsa bile Resulullah'tan hayal rabite yapabilir misin? Yapamazsın. Onun için rabite sadece Allah'la yapılır. Allah'tan gafil olan kafirdir. Gafil olamazsın Allah'ta. Hakiki rabite, Allah beni görür. ihsan derecesi de budur. Niye rabite yapıyorsun? İhsan derecesine varayım. E ihsan büyük ihsan derecesi nedir? Allah'tan rabite yapmaktır. Karib dedim, budur. Yakunum. Uciybu dâi. Evet. Ondan sonra sıkıntıda kaldım. Beni eşiden kimdir? allah Teala. Ben allah Teala'ya sebep alıp sarılırım. Niye gelip insanlara sarılayım? Niye gidip fazlasının tevekkül edim? Ben Allah'a tevekkül ederim. Sebep olarak insanlara aracı koyarım. Ama hakiki ben Allah'a döndükten sonra, tevekkül ettikten sonra, Allah'a sığındıktan sonra meşru sebepleri alırım. Ben darda kaldım, niye ya Gavs? Gavs kimdir? Şeytanın tekidir. Kimdir Gavs? Yoktur öyle bir şey. Ama kimi çağırır? He? Ya Allah çağırır. Ya Muhammed çağırırsan kifre gülersin. Çünkü Muhammed sene yetişemez. Ne zaman sene Muhammed yetişir? Muhammed'e ittiba etsen sene yetişir. Kendisi değil. Neyi yetişir? Allah yanında mekaneti hatritsin Allah'a niye ya Muhammed desen olmaz. Ne dersin? Ya Rabbi Muhammed'i sevdiğim için onun sünnetine sarıldığım için beni yetiş dersin. Hak ettin mi yetişmeyi? Yetişir Rabbim sana. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ekremul halktır. Yetişemez sana. Gaiptir. Yoktur. Ölmüştür. Ama hey daim kimdir? Rabbil alemindir. Onun için Allah'a döneceğiz. Semi sıfatı Böyle bizim üzerimizde tecelli etmesi lazım. Evet. Allah hepimizi Allah'ın en güzel şekilde isimlerini sıfatlarını fık edenlerden eylesin. İfrat tefrite gidenlerden eylemesin. Tetsim. He? Temsil. Teşbih. Tevil. Batıl tevillerden bizi uzak tutsun teslim olanlardan eylesin. O da dört imamın yoluna gidenlerden eylesin. Biz itikatte ehli sünnet dersek dört imam dememiz lazım. Dört imamın paketinde ne var? Fıkıh var, itikat var. Dört imam bizim için büyük imamdır fıkıhta da itikatta Allah Allah subhanahu teala bizi ihsan derecesi kullardan eylesin. Orada nasıl oluruz onunla? semi sifatını anlayacağız. Allah bizi eşitiyor. Her şeyi de görüyor. Evet. Atuz Allah'ın güzel isimlerinden. O da nedir? Şakir. Bir de 69 var peşinde. Çizsini birden açıklayanız. O da nedir? Şakur. İçisi birbiriyle ilgilidir. Şakir, şakur. Şakir kelimesi Kur'an içerisinde dört yerde geçiyor. Pardon, iki yerde geçiyor. Şakur kelimesi dört ayette geçiyor. Şakir nerede geçiyor? وَكَانَ Allahu وَكَانَ اللّٰهَ شَاكِرًا عَل۪يمًا Nisa Suresi 147 Şakir Şakur vallahu şakurun halim. Bir de innehu gafurun şakur. Bu yerlerde ayetlerde bunun civayetlerde bir geçiyor. Eyidir şakirin anlamı nedir? Şükreden kimse kendisi için şükrettiği şeye ulaştı. Şükreden şükreden bir çimseyi kendisi için şükreden şeye ulaştırır. Eyüp kardeş böyle diyor. Güzel. Şakir şükür nedir? Şükür bir şeyin hakkını vermektir. Kul şükredenlerden olsun. Neye şükretsin? Allah'ın nimetlerini. Hamd edenlerden olsun. Neye hamdetsin? Allah'ın verdiği nimetlere. Değil mi? Onun için sen şükretmezsen kafir olursun. Hamd etmesen kafir olursun. Hamdten şükürün farkı nedir? Kardeştiler. Ama her kardeş aynen değil. Muhakkak bir farkları var. Birinin marali, birinin yani renk tonları farkı var. Maral farkı var. Ama ortak noktaları var. Kardeşin ortak olmayan noktaları var. Şakir'den de hamd aynendir. Ama nedir? Ortak noktaları nedir? Karşı tarafın hakkını vermektir. Allah vermiş senin nimetiminin karşısında eyvallah dersin. Şükredersin. Hamd edersin. Ama hamd genelde kalpten olur. Dilden olur. Şükür kalpten olur, dilden olur, fiile yansılır. Bu şakirdir. Şükreden kullardandır. Eyidir elhamdülillahi Arabbi, sen verdin bize hamd olsun, şükür olsun. Allah'ın emirlerini yere getirmesen ne olur? Hamd teç başına ne olur? Olmaz. Şükür sonra hamd. Demek ki şükür daha kapsamlıdır hamdden. Hamd'i de içine alıyor. Kul şakir olması lazım. Şükredenlerden olması lazım. Neyle? Fiilleriyle. Diller değil sadece. Kalpten. Kalbinde zaten hakiki şükür diline yansır, fiillerine yansır. Eğilir. Şakir olan Rabbimiz Şakir olan Rabbimiz bu sıfatı nasıl o, o, o isim nasıl Rabbil Alemin'edir? Şakir. Ne dedi Eyyub kardeşimiz? Çok güzel bir şey söyledi. Ne dedi Eyyub bir de söyle? Şükreden kimseye yaptığı şükrün karşılığını Artık sen bile sesin çok alçak tanındadır bilmem eşittiler mi? Yani şükreden bir kimseye şükrünün karşılığını verir. Şakir oldum mu Allah? Şimdi biz Şakir anladık önceden. Bir şey sene bir ne sana bir şey veriyorsa ne diyorsun ona? Teşekkür ederim. Şükrediyorsun ona. Yani minneddarım sana, eyvallah, bunu verdin bana, iyilik yaptın bana, iyilik yaptın bana. Ne diyorsun? Teşekkür ederim. Sen, Allah sana vermiş. Ondan sonra sen diyor şükrelemene, şükrediyor, ondan sonra bol bol veriyor sana. Yani bize avantaj sağlıyor Allah'tan. Nasıl diyor sana? Mal için veriyor sana allah Teala? Sonra diyor kim Allah'a borç verse? 700 kat veririm ona. Men يقرض الله قرضا Kim Allah'a bir hasen, Allah rızası için borç verir. Ey mal senin. E olsun mal benim. Biliyorum bir seni deneyeyim. Havantat sana. Ver. ye düş katı veririm sana. Yeter ki sen eller at cebine benim için ver. Mal da benim. Yani aynen bir baba çocuğa veriyor bir lira. Ya oğlum 500 lira borç verir misin bana? Ha? Yarsını yersini yarsını 500 kuruşunu bana borcu ver. Anladın Ben niye istiyorum oğlum öğrensin, babanın yanında durmaya. İbrahim e Alemin de aynı, bizi sevdiği için bize avantaj sağlıyor. Demek ki İbrahim Alemin nedir? Hakkıyla Şakirdir. Oğlun sene on sefer verir, cirmi sefer verir, hayat boyu boyu bir çare vermese kızarsın ona. İbrahim Alemin kızmaz. Neden? Çünkü sıfatı mutlaktır. Hakkıyla şakirdir. Şakir anladık mı? Sen oğluna bir sefer eyvallah dersin, verdin sağ ol dersin ama Allah Teala yedi yüz kata çıkartır. Şakir nedir? Hakkıyla şakirdir, mübalağa sıhhasıdır. Eydir şakur nedir? Şakur, Şakir'in mübalağa sigasıdır. Bir de Şakir'de Allah Teala ne diyor ayette dedik? وَكَانَ اللّٰهُ وَكَانَ اللّٰهَ Şakiran alime. Bak, ayetlerin sonu her zaman ebes değil dedik. İsimler birbirlerine eşit gelmeleri birbirlerinin peşinde gelmeleri Allah Teala ebes değil. Bunda bir şey var. Anlam var. Ne diyor Allah-u Teala? Şakirdir, halimdir. Yani ilmi var. Ne bilir? Sen ne verdin, ona verdi, nasıl şükrettin? Hepsinden haber derdir. Anlatabildim? İlmi var Allah-u Teala. Bak burada Şakiren basire demedi. Halbuki Allah basirdir. Bili de. Ama şüçür kalpten olur dilden olur fiilden olur. Allah Teala hepsini bildiği için elim daha kapsamlıdır görmeden. Daha kapsamlıdır eşitmeden. Benim ilmim var ne olur ne dönüyor bu yayın önünde her şeyi bilirim. Ama ben ekrandan ne görsem o oysa ne oldu? Hem de kulaklık haporla koymuşum. Ne konuşursan onu bilirim ama kalbinizden ne geçtiğini cizli yaptıklarınızı bilemem. Ama biliyorsam her şeyi, elim ise anlamı gelir. Bu evrende ne var? alimim? Onun için Rabbil Alemin ne diyor? Şakiren alimem. Gördük mü? Şakura gelirken dört sefer geçiyor dedik. Allahu şakurun halim bir yerde de gafurun şakur. Şakur nedir? Mübalağat sihasıdır. Öyle mübalağattır ki sen Allah-u Teala'ya bir adım gel allah Teala sana bir arşın yaklaşır. Bir arşun gel, bir metre yaklaşır. Diyor ki, bana sen yürü, bana adımını at, gelirsin, ben ko sana koşarak gelirim. Gördük mü şakur nasıl çıktı? Mübalağat sigası. Allahu Ekber. Mübalağat sigası budur işte. Şakur. allah Teala şakurdur. Yani az bir file bol mücafaat verir. Bu iş saat birbirine nedir? Bağlıdır. Onun için ne dedi? İnnehu gafurun şakur. Ne dedi? Affedicidir ve şakurdur. Yani sen allah Teala Teala'ya bir miskal-i yapmışsın. Ama tonlarca da günah işlemişsin. allah Teala ne yapar? Madem sen tevhid üzerindenmişsin. Gafur, gaf affeder. Şakur, o bir miskalın karşılığını o kadar verir, o kadar cünaha da örtbas eder. Kim ona yok diyebilir? Evren sahibidir. Yaratandır. Sorguya çekilmez. Kimsenin haddine değil Rabbil Alemin'i sorguya çeksin. Onun üstünde gücü yoktur. Gördün mü? Gafurun, şakur? Gördün mü isimler nasıl güzel birbiriyle geliyor? Affeder. İyidir bu kafire de geçerlidir. Evet kafire de geçerlidir. Adam kafir cehennemin dibine kadar gitmiş ebedi olarak. Şeytanın yanında Finarın Musa kapı çitlenmiş, kaynak oldu ebede kadar atılmaz. Umudunuz iktefin, çitli çilit diye bir şey yoktu, çiliti kalktı bile. Ama orada da Rafurun şakurdur. Ne dedik? Bir ailgin var ise derecen azaltır. O eylığın karşını vermesi lazım. Altın, yani haşa, bizde avamda ne diyor? Altında kalmaz. O iyiliğin altında Rabbil Alemin kalır. Her çeşe verir hakkı. E bu da adaleti, mutlak hikmeti ve mutlak adaleti ve zulümden münezzeh olduğu için. Bir de diğer ayette ne diyor? Vallahu şakurun halim. Halimdir. Halim nedir? Hilim sahibidir. Yani Acele et, faturayı kesmez Rabbil Alem. Zaman tanır, sabreder. Şakur'da ne ilakası var? Sabreder. Hemen cezayı vermez. Bir küçük eylığa karşı bol ne verir? Ecer verir. Evet, bu da şakur ve şakir. iki isim. 608, 38 68, 68, 68 69. isim. Allah'ın güzel isimlerinden de. Bunu nasıl güncel hayatımıza yansıtırız bizimle? Önce böyle bir Rabbimiz var ise sevmez miyiz bunu? Bu bir. Seversek kulluk yaparız ona. Demek ki sevciyi Kulluğu cerektirir. Kullukta da sevci cereklidir. Bunun yanında ne kaldı? Kulluğun da bir cereklidir. Daha ne var ne? Korku. Neden korkarız? Allah. Evrenin sahibidir. Azabı çetindir. Emrini uygulamasak, yasağını çeylesek azap var. Bize. Gafurun şakurdur. İyidir. İyidir. Rabbimiz bu kadar şakurdur. Bir küçüğe 700 kat diye veriyorsa, hesapsız bazı rivayetlerde veriyorsa ne yapmamız lazım? Atmar mıyız adımızı? Bir miskal zerreye tonlarca veriyorsa ne yaparız? Hakkıyla şükredenlerden oluruz. Bu sıfat da bizde tecelli etmesi lazım. Bizde de zirvet yapması lazım. Kulluk cereyi çamala hedeflenmemiz lazım. Allah'ın çamal sifatları kendine hastır. Çünkü o yaratandır. Biz kullardan atıp çamal oluruz, insan-ı çamil oluruz. Bizim örneğimiz kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. O nedir? Çamil insandır. O örneğimizdir. İşte size en güzel örnek Resulullah'tır. O neydir? Abdenşekura. Şükredenlerden idi. allah Teala Resulullah'a ne dedi? Ey Muhammed dedi. Sen celmiş ee ve celmiş şunların af oldun. Yani sana patron dese he? Cel devama. Celme. Çeyfine bak. Ben senin maaşı tamamdır. Sen serbestsin. Ne dersin? Ya madem bana patron böyle dedi maaşım geliyorsa gönlümün istediği zaman gelirim istediğin zaman. Patron demiş bana mal onundur. O da razı ben razı. Allah Teala bir evrenin sahibi kulu en sevgili kulu Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Muhammed sen geçmişte ne yapmışsan affettim. Gelecekte de girenti veriyorum sana. Ne yapsan ben seni affediyorum. Yani sen şu anda şu andan cennettesin. Erkain ol, emin ol. Allah'tan daha fazla sadık olan söz o diyen var mı? Haşa. Resulullah ne yaptı bunun karşısında? Yan gelip yattı mı? Haşa. Ne yaptı? Gece gündüz ibadeti arttırdı. Hazret Ayşe validemiz Allah onun razı olsun. Ve onun babasından, ve kardeşlerinden, ve bütün sohabe toplumundan, ve bizim rafizi düşmanlarımız da çatlasın. Ne dedi? Kalkıyor bazen bakıyor, şey, e, Hazret Ayşe anamız, yerde, yiyen Resulullah'ın elbisesinde ne var? Kan var. Kan nereden geliyor? Takip ediyor. Bakıyor Resulullah, Geze namazına kalkıyor. He? Geze namazı kılıyor. Şimdi onların odaları bizim gibi değil. Dört oda bir salon, halı, parka değil. Toprak üzerinde hasır. Hasır da hurmanın şeyinden olmuş irri iridir. İşte ağaç parçası yaprak, hurmanın yapraklarından böyle işleniyor, hasır oluyor. Yere salınıyor. Resulullah onun üzerinde namaz kılıyor. E bu hasır sonuçta agat. İmişak da olsa sonuçta sert bir madde. Resulullah bunun üzerinde namaz kılıyor gece. Bir de bol yoktur. Hazreti Ayşe yatak odasında yatmış. Resulullah gitmiş kütüphanesinde yan salonda yan özel yerinde namaz kılıyor. Yoktur. Öyle bir küçük odaları var. O hem evdir hem salındır, hem şeydir. oların cönleri ceniş. Evleri değil yönleri geniştir. Hazreti Ayşe'dir Resulullah durardı önünde namaz kılardır. Yeri yoktur. Ben uzanmışım. Döşek de yoktur. Yanlış anlamayın. Bir incecik bir şey var. Yok bizim gibi böyle şey döşekler. Ne diyorlar? Orta petiktir filandır. Attus samtin kalınlığında döşekler yokymuş. İncecik bir döşek. Hazreti Ayşe'dir Resulullah namaz kılardı. Sücdeye gelirken ayağıma çalardı. Ben de uyanırdım, ayağımı çekerdim hatta sücretsin. Resulullah bir de kalkar dayağa ben ayağımı uzadı, bir de yatmaya devam ederdim. Yer yok. Bu şartlarda ibadet ediyordu. Bu şartlarda ne olurdu? Kul oluyordu. Ama affet seni. Sonra bir de Resulullah niye ayak kanıyor? Çünkü Resulullah bizim gibi değil. Halkı, halkın Dilinde hızlı namaz. Ne diyorlar halkın dilinde? İki takla atıyor. Hızlı kılıyorsun. Böyle değil. Allahu Ekber dedi dua istiftahı Sübhaneke değil. Allahümme ente Rabbi Cibril la ilahe illa ent yani bugün de bizim anladığımız bir sayfalık bir duası vardır. Gece namazında okurdu. Ondan sonra Elhamdülü'den sonra Fatiha'dan sonra Bakara'yı okurdu. Bakara bir Tübruk'a getmezdir. Ali Ümre'ni okurdu. Nisa'ni okurdu. Bazen beş altı cüz okuyordu. E bu ayakta dimdik bizim gibi değil. Böyle sallanırsın, belim ağırdı, başım... Yok. Dimdik durup kıvırdamıyor. E bu daban nedir? Dabanın derisi serttir. Ama sonuçta ettir. Bunu oluyor? Durdukça uyuşuyor. Durdukça o hasır, o... Ete batıyor. Battıkça da ne olur? Kanıyor. Hazreti Ayşe kalktı ya Resulallah. Kendine biraz acı dedi. Ayağın kan oluyor. Kesiyor. Kanıyor ayağın. Acı. Bak Allah gelmişini, geçmişini, müjde verdi seni affetti. Biraz da kendine acı. Bunu hepimize diyorlar. Ya kendine zulmetmişsin. Niye bu kadar namaz? Niye bu kadar sakal? Niye bu kadar? Bak dünya işte böyledir filandır. Bakın imamımız Resulullah bize niye örnek verdi onu allah Teala? Ve كَانَ لَكُمْ ف۪ي fi اللّٰهِ üsvatun حَسَنًا Güzel örneksizin için insan-i kamil Resulullah'tır. Ne dedi Ayşe? Ye? Bakın Şakur, Şakir ismi Allah'ın nasıl Resulullah'ta tecelli ediyordu? İnsan-i kamildir ya. Ne dedi? اَفَلَا اَكُونُ abden شَكُورًا Ey Ayşe dedi, istemez misin şükredilen kullardan oğlum? Gördük mü şakur nasıl tecelli etti? İşte imamımız, işte örneğimiz. Var mısınız arkadaşlar? Böyle yaparak onun meclisinde olabiliriz. Hayır de da Böyle bizim kitaklı namazlarımızdan, he? Böyle namazı kılıyoruz, hesap çarşı hepsi gelir gönülümüzün önüne çoluk çocuk. Böyle namazlardan işte bunları örnek alacağız. Bak şakur gördünüz mü? Evet biz Resulullah olamayız, biz Ashab-ı olamayız diye de bilirsin. Haklısın de. Ama nereye kadar gittin? Senin için Ben hedef insani kamil Resulullah. Eh, hedef kamil bir toplumun Olmak. O da nedir? Ashab-ı kiram. Tabi'inel izam. Etba'u tabi'in. Dört imam. Olar bizim hedefimizdir. Oraya gideriz. İtikatta, fıkıhta, ibadette, ahlakta biz ora çitlenmişiz. Ama elimizden geldikçe ne yapabilirsek Allah nedir? Gafur, rahimdir. Şakurdur. Sen yeter ki hedefine ıttı, sonra niyetten alırsın. Sen gece namazına desem ben kakıyorum. Ama çok yorgunsun. Sabahtan işe gitmişsin. Gece geldin gece var yoruldun. Otobüsü var kaç tane vasıt ettin. İstanbul havası yani şehrin havası seni çarptı. Yorgunsun değil mi? Uyudun kakamadın. Ama niyetinde var kakacaksın. Allah şakurdur. Nedir? O niyete göre o gece namazın kalkmış gibi meleklere der yazılmış. mı? Gördün mü nasıl şakurdu? Bu Rabbimizin şakru. Resulullah'ın şakuru nedir? Bak gelmiş geçmiş affolmuş. Gördüğünüz nasıl şükrediyor, şakur oluyor. Allah bizi o şakurlardan eylesin. Resulullah'ı hedef alanlardan eylesin Çi Ki Şakir'in yanına cennete giderim. Şakir, Şekur Rabbimizdir. Kulda da var. Kulda Resulullah örnektir. Rabbimiz de bu en güzel isimlerindendir. Allah bizi bunları fık edip anlayanlardan eylesin. Allah babalarımızı, dedelerimizi, bütün geçmişlerimizi ve gelecekleri hepimizi, bütün Müslümanları Rabbil Alemin'in yanında, cennette Rasulullah'ın meclisinde eylesin. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalâtü vesselâmü alâ seyyidil mursalin. nebiyin Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.